...Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo günleri. Açık Radyo 94.9 burası ve açık. Gazete özelindeyiz bu... 9 gün 99 saat süren dinleyici destek projesi özel yayınında telefonlar da çalmaya başladı gene bu sene ciddi bir özellikle yeni dinleyicilerimizden daha önce destek vermemiş olanlardan çok büyük bir ilgi görmekten de büyük keyif duyuyoruz ve şimdi açık gazete özelinde. Cengiz Aktar'la beraberiz. Nereye? Doğru. Hoş geldin. Günaydın. Ee, bu özel teveccüh konusunda konuştunuz mu daha önce? Yani bu çünkü insanlarda böyle bir yeter artık ha evet. falan hali var. Değil Aynen mi? öyle. Sonunda. Biz de öyle düşünüyoruz yani. İşte onu söylüyordum dışarıda. Yani mesela İstanbul Sözleşmesine de bir 15 bini bulana kadar imanımız gevredi. Ondan sonra küt diye bir günde 16 bin'e çıktı mesela. Yani yerel seçim alakalı falan. Yani i̇nsanlarda bir hakikaten bütün bu olup bitene kadar Karşı, ...ya biz bu kadar da düşmemeliyiz... ...yani değil mi... ...yerlerde sürünüyor çünkü hakikaten Türkiye'deki... ...asabiye... ...o yüzden e, böyle bir tepki olabilir... Be, ha? Evet, ...yani de, açık yani, ...hayırlısı... ...gelen evet. çok sayıda... ...işte... ...kimi programcılarımız ama özellikle de... ...yıllardan beri desteklerini verenlerinde... ...dinleyicilerle sohbet ediyoruz... ...kısa kısa öyle... ...15-20 dakika falan... Onlarda da büyük bir dayanışma ruhu görüyoruz. Bu çok bir açıdan mutluluk vereceğim. Bir açıdan da karanlıkların ne kadar boylaşmakta olduğunu da gösteren zifiri. Bir, zifiri bir durum olduğunu gösteriyor. Biraz şeyden de bahsedelim. Yani bugün özellikle içinde bana sorarsan naçizane kanaatim bugün Türkiye'deki parlamenter demokrasi deneyiminin en vahim şeyini yaşamışım. İşte yerlerde dün, sürünüyoruz evet. dediğim o. Yani hakikaten dünkü yani parlamentoyu hadise. da çalıştırmamak ve usul yani bir takım usul şeyleriyle yani sıra sendeydi, yok değildi başkanlıktaydı ve kapatmak meclis televizyonunu kapatmak falan artık bunlar e, örtü çekmeye çabası. Yani bayağı bu böyle gidemez yani. Vallahi e, bugün bahar biliyorsun. Bahar bugün. Evet, yani bugün. Nevruz yarın ama bahar bugün. Ee, yani oynar bir iki gün biliyorsunuz ee, ve e, böyle bir e, tahvil biçimden... anı biliyor musun? Onun adı tahvilmiş. <gülüyor> ne kadar güzel. Güneşin koç burcuna girdiği ana tahvil deniyor. Mükemmel. Bugün evet, ama değil mi? Bugün. Yani e, bu Arap baharı var ya. İnşallah bir Türk baharı ha veya bir Türkiye baharı. Ha, e, evet. yani bir bir, bir bir bir genezise ihtiyaç var artık yani değil mi bütün bu Katarzis'ten sonra bu arınma daha bitmedi bana sorarsan ama evet, geziyle büyük, başta başladı, işte daha devam ediyor ama ediyor, e, daha daha düşüyoruz yani şu sırada ama illaki bunun bir çıkışı yani her inişin bir çıkışı <gülüyor> olacaktır e, diyelim yani bugün önemli bir gün çünkü yani tekrar doğa değil mi e, yeniden yeşeriyor ve ee, hayırlara vesile olsun inşallah hayırlara vesile diyelim. olsun evet öncelikle Vallahi bu çünkü şey... kepazelik yani innomable der fransızlar yani adı konamayacak bir, bir, bir kepazelik yani bu hakikaten Zimbabwe yani bu, bu seymen bu Afrika benzetmelerini ben ama çünkü o Afrikalılara böyle bir geri muamelesi yapılır ya hep burada. Evet. İşte Uganda mı burası falan gibi. Yani şimdi oraların hükümetleri başka, orada yaşayan insanlar başka bir kere. Şu <gülüyor> parantezi açıp kapayayım. Ee, ama o, o ülkelerin parlamentolarında böyle şeyler oluyor. Yani o, o kadar uzağa gitmeye gerek de yok. Yani civarımızdaki diktatörlüklerde de oluyor tabii. Bu komisyon kurma meselesi bana bu... <gülüyor> Eski Fransız başbakanı Clemenceau'yu hatırlattı. Clemenceau'nun çok meşhur bir lafı vardır siyaset tarihinde bilirsin. Bir olayı, meseleyi gömmek istersem komisyon, komisyon kurarım. Havale. <gülüyor> komisyon havale. Tam öyle yani. Ya o çocuk ya alay eder gibi. Hakikaten bütün bir memleketin aklıyla alay edercesine. Yani artık yani bir... bir... Evet, şeyle ne, de birleşin. İnsan ne, ne diyeceğini bilemiyor. bilemiyor yani. Yani. Hakikaten şeyle de birleşince bu Hı. işte siyasi e, Yüksek Seçim Kurulunun e, yasaklarına giren bir reklam hazırladı. Evet. Yasaklanınca. Çalıntıymış ol. Yasaya da e, hayır bu şey bu Türk bayrağını o kullanarak yapıldı. Oldu. Evet. Ama e, yasaklandığı zaman da e, biz yasağı da yasaklarız demesi de aynı güne geliyor. Yani parlamentonun çalıştırılmaması bu yolsuzluk komisyonları yolsuzluk hakkında pezlekelerin görüştürülmemesi ile aynı gün yasak filan tanımam diyen açıkça alenen bunu söyleyen bir başbakanla karşı Olsun, bu tabi bizi doğrudan doğruya seçimlerin bekasına götürüyor. Yani bu seçimler işte özgür ve adil ...bir şekilde cereyan edebilecek mi? Çünkü... ...sonuçlarını etkiler. Yani dolayısıyla... ...meşru mu? Yani tamam anladık... ...Tayip Erdoğan'ın son kalesi... ...sandık. Ama o sandık yeterince demokratik mi? Ve dolayısıyla... ...sandık sonuçları meşru mu? Böyle bir soru... ...bugün... ...yani o kadar çok gelişme var ki... ...bunun... Böyle olmadığını söyleyen bize yani seçimlerin özgür ve adil bir şekilde cereyan etmeyeceğini söyleyen Hı. başta HDP'ye saldırılar artı bu senin söylediğin seçim yasaklarını delme TRT'deki AKP'ye düşen o anormal e, süreler, süreler e, say say bitmez ve tabi hile iddiaları yani bu e, e, ne olacak yani bu seçim sandıklarında işte bu oy satın almalar falan filan yani tam bir ee, yani bir keşmekeş e, içerisinde seçime doğru gidiyoruz. Evet, ben Ve yerel ya, seçim bu arada. Evet yerel seçim <gülüyor> ama tabii çok daha baş, başka bir anlamda. Kavramı ondan bahsediyoruz ki. Evet ben şeyi de bu noktada bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani yaptığımız işte işte Açık Radyo'nun bu özel dinleyici destek projesi senede bir defa yaptığımız <gülüyor> dinleyici destek projesi özel yayınında. ...hep vurgulamak istediğimiz şey de şu... ...niye destek veriliyor... O ...meselesi... ...şimdi mesela son yazılarından birinde... ...Mombio şey diyor... ...yani bütün neredeyse her şey... ...fake olmuş artık... ...sahte diyor yani... ...bizim büyüdüğümüz... ...Türkiye'de çok uygun düşen bir... ...yazı hı hı. yazmıştı... Dün ...18 Mart tarihli yazısında... ...bizim yetiştiğimiz bütün... Temel ilkeler işte gerçekler er, er geç ortaya çıkacaktır şeyler yalancılar hı hı. dolandırıcılar hiçbir zaman <gülüyor> mamur ve müreffeh olmayacaklardır sonunda erdem kazanacaktır bunların hiçbir temeli yokmuş gibi bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve hayatımız büyük ölçüde işte yalancılar, yalakalar ve yamuklar tarafından yönetilir hale geldi diyor belirlenen bir hal. Yani bütün bu sahteliklerin labirentinden bizi çıkarabilecek içinden çıkılmaz gibi görünen şeyin içinde bir tek hayatlarını bunun içinde dolaşmakla geçiren insanların varlığına bağlı yani bu da medyanın rolü ve maalesef medyada zor durumda görülüyor diyor. Yani açık radyo küçük bir araştırmacı gazetecilik falan yapacak halimiz yok. Ama hiç olmazsa bazı gerçeklerin tartışılabilmesi ve olmayan aklı selim sahibi insanların bir arada... Bir, Tartışabileceği bir yer olması açısından önem taşıyor bence. Bu açık radyo günlerini anlatırken tarafta geçen hafta bu yani çölde vaha e, imgesini kullanmıştım açık radyo hı hı. için yani bir, yani bir korkunç medya çölünde ki e, nadir vahalardan bir tanesi en azından Türkiye için. Yurt dışından da dinleniyor, malum bu çok önemli tabii yani ve böyle bir talep var ee, ve yani açık radyo gibi mecraların ki yani hakikaten on tane yok yani Türkiye'de ee, evet. ve e, yani ihtiyacı yani buna olan ihtiyaç e, e, her gün kendini daha fazla hissettiriyor ve hissettirmeye de bence devam edecek e, çünkü demin başında konuştuğumuz o yeter artık ya of yani os, o o <gülüyor> insanların o bıknığı yani açık radyo dinleyicileri şimdi başlamadılar dinleyemeye açık radyoyu ama yani şu içinde bulunduğumuz o zifiri karanlık diye tabir ettiğin Monbiot'un da yani bunu dünyaya teşmil ediyor onu evet, o aynı evet. o zifiri Ve karanlığı bütün karanlığı artırıcı bir rol evet. oynadığını Britanya'daki Medya. medyanın da söylüyor evet. yani üstelik mesela şu son yani işte 15 gün içerisinde Rus medyasının Kırım'la ilgili söylediği <gülüyor> yalanlardan doktora tezi yazılır yani, evet, yani evet. öyle böyle değil yok işte yani mesela 140 bin kişi iltica etti falan gibi yalanlar söylüyorlar yani Ukrayna'dan şeye yere gelmişken Ukrayna Ukrayn Krayna, Krayna uç sancak demek yani biz bize Ukrayna demeyin diyen bir <gülüyor> dinleyicimiz var. Ukrayna değil tabii. Ukrayna, Krayna, Kray, e, Kray şey demek ya... Uç bölge, Sancak demek. Sancak tam, bölge, İslavca, bölge, Evet, e, evet yani e, medyanın böyle bir rol... E, ...maalesef... ...olumsuz bir rol oynadığı bir anda... E, ...Açık Radyo hakikaten... ...önemli bir işlev görmeye çalışıyor. Aslında bir şimdi... E, ...bir ara vereyim... ...bu gelen telefonlar da... ...seni ve beni, bizi... ...canı dinleyenlerin... E, ...Açık Radyo'nun... ...desteklediğini gösteren... ...yeni destekçiler... Gel ...geldiğini gösteren telefonlar... ...o yüzden iyi, ne kadar telefon çaldırırsak... ...o kadar iyidir. Allah razı olsun. <gülüyor> e, şimdi bir e, parçayla... E, ...çıkalım... ...isterseniz, ya da reklam mı çıkalım... ...parçanın ne yapalım Selahattin... Reklamla gidelim. Evet, reklama çıkalım. Daha sonra e, Cengiz'in üzerinde durduğu şeyler var. Ama o zaman e, telefon hattımızı bir söyleyelim ve biz çıkarken bizi desteklemeye devam edin lütfen. 0212 343 41 41, 41. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo günleri